Selamun Aleyküm.、Salamun、aleyküm. Aleyküm. Allah'a hamd eder. Resulullah'a selat-ı selam ederiz. Kardeşler, kardeşlerimizin bir sorusu var. Soru soruyoruz. Akidevi、evet. evet. bir konu olan tekfir meselesi. Tekfir nedir? Şartları nelerdir? Kardeşlerimiz bunun üzerine bir şartlarımızı, dersleri...、E, bunun üzerine bir sohbet istediler. Bende mesele net anlaşılsın diye size gecenin de saati ilerlediği için ana maddelerini bildirmek istiyorum. Birincisi Ehl-i Sünnet'in bu konudaki itikadı şudur. Tekdir, birini küfre nispet etmedir. Veyahut birini imana nedir? Nispet etmedir. Birine mümin demede şerî bir hükmdür, kafir demede nedir? Şerî bir hükmdür ve şahide kimdir? Allahdır. Allah ve Resulünün dışında hiç bir şey dinde geçerli nedir? Değil, değil, Değildir. Değil, değil, değil. Şimdi tekrir dediğimizde bu nedir? Dinî bir konudur. Dinî bir konu olması hasediyle getireceğimiz her şeyle neden olmalı? Dinden olmalıdır. Ehl-i sünnetin itikadı, cehalet, umumen mazerettir. Cehalet, umumen mazerettir. Herkese mi? Değil. Her yerde mi?、Hayır. Değil. Her meselede mi?、Hayır. Değil. Biz burada, haricilerle mürciyelerin tam ortasındayız. Biz imanı tar tarif ederken ne diyorduk? Kalp. Kalp. Tasdik edecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar kiminle mi beraberiz? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Amel-i imandan bir cüz ne yapmazlar? Saymazlar. Yani sen kalbe bak, kalp tasdik ettikçe, dil ikrar ettikçe o nedir? Mü'mindir derler. Amel-i cüzde kabul etmezler. Biz devam ederiz. Amel de imandan nedir? Bir cüzdür. Halcilerle de buraya kadar beraberiz. Bunu anladınız mı? Tekfurcilerle、evet. <gülüyor> bizi karıştırdıkları nokta burası. Onlar da kalp tasiyede, dil tasiyede, ağzalar ne yapar?、Evet. Tasiyeder deriz. Ama burada ayrılırlar. İman artar mı? Artar.、Evet. Eksilir mi? Eksilir. Bakın burada da. harici dediğimiz insanlarla ne yaparız?、Aynen. Ayrılırız. Onlar imanın artma ve eksilmesine ne yapmazlar?、Aynen. İnanmazlar. Müşkülat nerededir? Devamlı sohbetlerde zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben Adem'in sülbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları ne yaptım? Çıkardım. Onlardan bir ahit aldım diyor. Bu aldığı ahit neydi? Raptlık mı ilahlık? Raptlık. Harici kesim ne de? İlah. İlah, İlah deyince bu sefer burdaki、e, verilen ahit ne olarak görür? İlahlığın ve fıtrat kadesinde her doğan çocuk ne olarak doğuyor? Fıtrat. Hariciler ne de? Müslüman olarak doğar. De ve ne de? Cevâlet. Mazeret? Değil. Değil. Kime göre? Tarçıya göre. Mazeret kime göre? Mürciye göre. Mutlak mazerettir diyen? Mürciyedir. Mazeret değildir diyen kimdir? Haricidir. Haricidir. Bunun da sebebi nedir? Fıtri olarak korku duygusu var mı? Ne? Ümit varmıyor. Var. Ehl-i sünnetin itikadı nedir? İkisini aldı.、De. Korku, hem korkacaksın,、evet. hem de ne yapacaksın?、Evet. Ümit edeceksin. Halis dediğimiz insanlar, korku ile aşırı gitmişler ve aralıkta herkesi tekfire gitmişlerdir. Bunun karşılığı, mürciye topluluğu çıkmış, ne yapmış? O da ümitte aşırı gitmişler. Ümitte aşırı、gittim. gitmişler, herkesi ne yapmışlar? Cennete, Cennete postalamışlar. Cehalet, Kim olursa olsun umume nedir mazaretdir. Herkez demi değil. Her yer demi değil. Her mesele demi değil. Şimdi delillerine girelim. <gülüyor> Ayırdığımız önemli noktalar neymiş? Buralar. İmanı halledebildikleri için her tarafa bunu ne yapıyor,、Hı. yansıyor. Burada bir de şuna dikkat edin kardeşlerim. Hançerlerden ilk bahsedilen ortamı hatırlıyor musunuz? Allah Resulü anı selatü ve selam bir savaşta bolca bir ganimet elde ediliyor. Ganimette ne var? Şöyle kocac kocac altınlar. Adam iman ediyor bak. Savaşa da gidiyor, yani canlı da vermeye gidiyor. Ama nerede yeniliyor? Nefsiyle karşı karşıya ganimetlerden kendisine verilmeyece. Allah Resulü ne diyor? Tampon. Harcilerin en önemli vazifesi neymiş? Hadisleri inkar edermiş. Kime korkuyor? Allah Resulü. Allah Resulü cevap veriyor. Gökteki nevi ki? Allah Azze ve Celle. Göğün haberi bana gelip gidiyor. Hala Allah'tan korkuyor dierek ne yapıyor? Gidiyor. Bu da gösteriyor ki bunlar Allah'a inkar etmiyor. Allah Resulü ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Allah Resulü diyor ki o gittikler sonra, Ali sallallahu aleyhi ve selle dedemuzu getir. Bundan diyor öyle topluluk gelecek ki Kur'an okuyacaklar, köprücük、evet. kemiklerinden aşağına ablayacak, gitmeyeceksiniz. Onu ne yapacaksınız? Dinleyeceksiniz. Sonra, okun, ha okunuyor. Hah? Okunuyorlar oldukları gibi puta tapan müşrikleri bırakacaklar. Müslümanlar alacaklar. Başka? Okunuyor. Kalmış olduğunuz namazların yanında, onların、ben、namazını gördüğünüzde, namazlarınızı hapseteceksiniz. Azapsıacaksınız. tutmuş oldukları oruçlarının yanında, siz oruçlarınıza ne yapacaksınız? Çünkü yasımlayacaksınız. Ama onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Onlar cehennem köpekleridir diyor. Nerede görürseniz ne yapın? Öldürün. Demek ki birinci özellikleri neymiş? Hadislerde müşkilatlar var. Ve bu ayeti kelimede yarın kıyamet gününde benim bundan haberim yoktur. Veyahut ebeveynlerimiz Sana vermiş oldukları ahdi bozmuşlardı, biz de onlardan sonra gelen desildik. Onları azap etmen hasebiyle bana da mı azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptım? Şahitler kıldım. Buradaki ayet-i kerimede geçen onlar ahitlerini bozmuşlardı. Geçen şirk kelimesini, bu şirk anca nerede olur, tevhidde olur diyerek buradaki ikrarı Rab değil, ilah olarak kabul etmişler ve bu tevil, onlar akide de birçok müşkürata ne yapmış, götürmüştür ve itirazları nedir? Burada imanı ne yapamamışlar? Halledememişler. Ayetleri ne yapmışlar? Kafalarına göre yorumlanmışlar. Ve hadislerde de işine geleni almışlar, işine gelmeyeni ne yapmışlar? Atmışlardır. Şimdi bakıyorsunuz meselelere. Cehalet ummen mazaret mi? Cehalet mazaret. İlk vereceğimiz örnek nedir? Muamman. Muamman. Muammana gidelim. Enam suresini kovduğunuz mu? Bugün birisi yıldaza, ayaya, güneşe Rabbim dese, İlahım dese ne dersiniz? Rabbim.、Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İbrahim aleyhisselam bir yıldız görüyor, bir ay görüyor, bir güneş görüyor. Azze Azze Rabbim. İşte bu benim Rabbım diyor. Allah Azze ve Celle İbrahim aleyhisselamı muayyese ediyor mu? Etmiyor. Neden etmiyor? Bakın İbrahim İbrahim aleyhisselam yukarıda bir ne görüyor? Yıldız. Karanlığın içinde bir aydınlık görüyor. Aşağıda mı görüyor? Yukarıda. Yok, yukarıda görüyor. Peki neye göre Rabbanı tespit ediyor? Allah'ın verdiği fıtri hastetlerle, göl ve akıllar ne yapıyor?、İcra、Yormaya、alacak. çalışıyor. Aynen Alimran suresinde haditte Allah Azze ve Celle ne diyor? Cennet göklerin yer arası gibi bir yerdedir. Allah Azze ve Celle bu ayeti söyleince sahbenin birisi diyor ki: Cehennem nerede? daha sözünü tamamlamadan. Allah Resulü dönüyor, sahabeye diyor ki gündüz gidip gece geldiğinde gündüz nerede? Sahabe şaşırıp varıyor. Allah'ın takdir ettiği yerde. Cehennemde diyor. Cehennemde diyor. Yani aklıyla ne yaptı? Anlamaya çalıştı ama gücü ne yapmadı? Hı hı. Yetmedi. Demek ki vahiy siz ne yapmıyor? Olmuyor. İbrahim Aleyhisselam da yıldıza Rabb'ım diyor mu? güneşe, aya daha sonra ne diyor? Ben doğu vatanları sevmem. Muhakkak Rabbim bana bunu ne yapacak? Kendini güldürecek. Ve ben ve kavmimin eş koştuklarından belli. Valla Azze ve Celle ne diyor? İbrahim asla müşriklerden olmadı. Söz var, bakın burada tekfirde ne varmış? Söz, küfür mü? Küfür. Her zaman dedi mi? Sahibi. Sahibine ne diyorsun? Tekfir.、Evet. Edebiliyorsun. Neden?、Bilmiyorum. Gelelim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın son zamanlarına bir gece karanlıkta kalkıyor, mezarlığa giriyorsun. Ayşe annemiz de kıskanıyor, peşinden giriyor. Ama kendini ne yapmıyor? Göstermiyor. Allah Resulü gelirken o da hızlı hızlı geliyor, hemen yatağa giriyorsun. Allah Resulü diyor ki, ciddi sana selam ediyordu. Ayşe'nin de rükü ya kendini görünmediğini zannetiyor. Ama her şeyi görür mü? Ama her şeyi bilir mi? Nasıl bir söz bu? Tabii. Ama bir heyecanla, bir heyecanla o gecenin getirdiği, bir kıskançlığın getirdiği ne var? Bir söz var. Söz küfür mü? Küfür. Ama sahibini ne yapamıyorsun? Kavrayamıyorsun.、E, Birincide o sözü söyleyen yıldız Rab'ımdur diyen kim? İlâim Aleyhisselam. Peygamber, Allah'ım dostum dedi. İkincisi kim? İlâim Aleyhisselam, Peygamber, Hanım'ı. Devam ediyoruz. Yine Zâtü'l-Emmat diye bir olay var. Tirmizi'nin naklettiği Ebu Vakıd el-Reysi'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebuk seferlerinden çıktığındaki son seferlerinden birisi tam yüksek yüksek Çınarlar'ın yanından giderken Sahabeler ne diyor? Ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edin sana. Şimdi hayır ve şer neden gelir?、Anladım. Hani şimdi filmlerde gösteriyorlar, dilek ağacı, bilmem ne ağacı gidip bağırıyorlar ya. Bunu yapana ne diyorsunuz?、Bilmiyorum. Bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın asrarına bu kelimeyi ne yapmadı、evet. demedi. Ne dedi? Kur'an'a gönderdi. Siz dedi aynı Musa'nın kavminin Allah'ın lutfuyla karşıya geçtiklerinde, muzayi tapan, muzayiye tapan bir kavm gördüklerinde, ey Musa, bizde şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz. Ne yaptı onlara? Yaptıkları hatalı göster. Onlar hemen ne yaptılar? Tutuk ettiler. Yine bir söz var mı? Var. Küfür mü? Saygını itamettik mi? Gel önü. Muazzin Yemen'den gelme olayı. Geliyor Allahüzzaman seyde ediyor. Dur, bekle. Allahüzzaman ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Niye bu atney yaptın? Bunu niye yaptın? O da diyor ki Allahüzzaman gittiğim gördüğüm yerde büyüklere emirlere işte rahiplere ne yapıyor insanlar? Seyde ediyor. Düşündüm ki aynı mantıklanma. Kim'e sevdediniz? Ben de tuttum. Ben de tuttum. Ne yaptım? Sana sevdettim. Burada bir amel var mı? Şik mi? Şik. Sahibi? Allahü Subhânahu ve Teala. Bir daha olma. Ne yapma? Yapma. Allah'tan gaybesine sevdet yapılmaz. Eğer birinin birine sevdetmesini emredecek olsa idin. kadının hocasına secde etmesini emrederdim. Hatta kadının her tarafı, erkeğin her tarafı irin olsa, kadın diliyle yarasa yine de hakkını ne yapamaz? Ömeriz. Bakın burada bir amel var mı? Var. Bak, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden birinden bahsediyor. Ömründe hiç iyilik yapmamış bir adam, zengin bir tüccar, ölüm düşeğine düşüyor. çocuklarını çağırıyor. Bu malı almak istiyor musunuz? Evet. Öyleyse ben ölünce ne yapın? Cesedimi yaktın. Bir kısmını havaya, bir、evet. kısmını suya. Şayet Rabb'im beni diriltirse bana azam edeceğini ne yapıyorum? Buruyorum. Şimdi bakın halici dediğimiz insanlara, tekfirçi dediğimiz insanlara gidin sıkıştıklarında tabi canım cehalet mazeret. Nerede? ama öyle bir itikatta değil ki der. Şurada saydıklarımızdan bir tanesi güveniyor. Ne Neye? Hepsine? Bitirme. Bitirme. Bınarladınız mı? Hepsi itikatta. Şimdi, bu adam kendini neden yaptırıyor? Allah'ın Allah ol. Asaba inanmıyor mu? İnanıyor. Dirileceğe inanmıyor mu?、Ne、Şüphelerde.、Yok. Çünkü olursa Allah'ın onu diriltemeyeceğine. Bu adam kafir olmaz mı? Fakat Allah azze ve celle bunu neden yaptı? Senin azabından korktum diyor. Korku onun sağlıklı düşünmesine neymiş? Mani, demek ki cehalet neymiş? Mazeret, Mağazı. zahmeti menna cehmeti neymiş? Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, söz, amel, hareket, küfür olabilir ama sahibini ne yapamıyorsun? Hemen ikan edemiyorsun. Karşı vermen bizim aramızdaki fark ne dedik? Korku da aşırı, bu da ümit de aşırı. Biz neredeyiz? Ortasıdır. <gülüyor> Şimdi... Fihim, söz, küfür, sahibi ne olur? Müşriyi müşri. düşünür. Kafir ya da müşri. Bunu demede bir sıkıntı var mı? Var. Yok. Çünkü biz, sözünün başında ne dedin? Birini mümin olarak itham etmekte şerif-i madişeydir. hükümdür. Kâzil rehtam etmekte neyse,、evet, evet, evet. şerîvi hükümdür. Fiil şirk ise sahibi ne olur?、İzabı. Müşrik olur. Bunu demekte bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede?、Evet. Sen müşriksindir.、Evet, tamam. Aynen. Muaz yaptığı harekete neyle şey yapıyor? Aklıyla. Neden yaptın diye soruyor mu?、Hı. Soruyor. Yani hemen itham ne yapıyor?、Evet, evet. Etmiyor. Yani şirk olduğunu kendisine söylüyor, izahını yapıyor. Onlar ne yapıyor? Hemen düzeltiyor. Yani tekrirde mani var. Varsı daha küfür ne yapmazmış? Bilmeyebilir. Söz küfür, amel küfür ve şirk neyse sahibi nedir? Müşliktir. Ama sen müşlil demede nedir? Mani vardır. Ama hariçler sen müşlilsinler. Cehaleti mazlumet ne yapmaz? Görmez. Ve Yine、e, Zadın Emamat ayında sahabeler diyor bize bir ilahi insana dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine yaptıkları bu amel de onları ne atmıyor, bitam etmiyor çünkü büyük bir savaşa gidiyorlar karşıda düşman büyük kendileri zayıf durumda burada ne yapıyor sağlıklı düşünebilen insanlar her zaman ne yapar çıkabilir yine Kur'an'dan bir reçete ile kendisine. Onların ne yaptığı, amelin ne manaya geldiğini anlayacak delili ne yapıyor? Gösteriyor. Demek ki tekfirde neler var? Maniler var. İnsan yaptığı bir amelin, işlediği bir amelin, söylediği bir sözün şirk ve küfür olduğunu ne yapmaz? Bilmeyebilir. Sahibini hemen ne yapamıyorsun? İtham edemiyorsun. Ona durumu ne yapıyorsun? İzah ediyorsun. İzah ederken, Aynı benimlemin benim bacanağın yaptığı gibi arkadaşlar, telefonunuzu kapatın değil. Kardeşler namaz kılarken, o uşuyu bozacak, namazdaki şeyleri bozacak hareketler de bulunmazsak boş olur. Telefonunuzu kapatabilirsiniz. Ya, bunun gibi yumuşak şey ne yapabilirsiniz? Söylersiniz. Öbür türlü söyleyişte adam kapatacaksa da ne yapmaz? Kapatmayabilir. Yani söylerken Firavun'a git, o azdı. ona ne al? Yumuşak, Yumuşak davran. Olay ki anlar diyor. Anlamayacağını bilmiyor mu Allah Azze ve Celle? Biliyor、evet. ama burada bize ne var? Bir uslup var. Sadece anlatmak değil, karşıdakinin bu meseleyi ne yapması? Anlaması, Anlaması gerekiyor. Veya o kafasına bir şey dayarak yap bunu demek de yok. İkraf、yani、da olmayacak.、Evet. Ha bunları anlattın, aynı Muaz gibi veya öbür meselelerde olduğu gibi anladık hala yaparsak söz neydi, hı hı hı hı. sahibi neydi, müşrik.、Kâfır. Bunu demekte de hiç bir sakınca nedir? Yok. Yok. Namaz kılmayan nedir dinde? Kâfir olur. Direkt öyle demek doğrudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam、kâfır. onlarla sizin aranızdaki ahit nedir? Namaz. Namazdır. Namazdır. Kim namazı terk ederse、kâfır. müşrik olur, kâfir olur veya İslam'dan nasibi yoktur. Bir çok mask geliyor mu?、Evet. E、karşıdaki bunu bilmiyorsa. Ne dedik biz burada? Halk tespit edecek, din ibrahelecek. Buraya kadar kiminle mi beraberdik? Mürciye.、Evet. Ameliymanda ne yapıyor? Kabul etmiyor ki sen namazın terkinini ona küfür olarak anlatasın.、Evet. Önce imanda ne var burada? Bildiğim ibrahef. Bak önce bunun ne yapılması giderilmesi gerekiyor. Sonra. Acizlerle buraya kadarız. Akma da eksilmede bunlarda müşkilat var. Buraları halletmeden diğer talip onlara ne yapmıyorsun? Gizlemiyorsun. Evet, burada böyle. Evet, dinette böyle. Ama karşıdaki bunu anlamaktan nedir? Acizdir. Yaşamış olduğumuz toplumda en çok hangi mesel pakim? Mücim. Mesel mi? Hanefi meselinde. Hanefi meselinde, namazın tek ki küfür müdür? Hayır. Nedir? Amel İman'dan bir ciddi değil ki. Oruç tut, teravit kıl, beş vakit kılın. Oruç tut, Cuma'ya gel, beş vakit kılın. Oruç tut, bayrama gel, başka bir şey ne yapma? Yapma. Var mı toplumda? Var. Veyahut Kadir Gicesi'ne gel bir gece sabahla bütün günahlardan dayanırsın. Var mı bu inanç? Var.、Evet. Uçma, açma hepsi var.、E、şimdi sen bu adam namazın telkini küfür olduğunu söylerse、evet. sen işte bu tarzı küfür etsin. Seni tekfircilikten ne yapar? İtham etmeye başlar. Tabii ki söz doğru mu? Doğru fakat uslup, davet nedir? Yanlıştır, yanlış yerden yaklaşılmıştır. Onun için davet, karşıdaki insana bildiğini anlatma değil, onun müşkülatını çözme, Eksik olduğu yere doğru olarak ne yapmak? Anlatmak. Anladıktan sonra ters hareket yaparsa bildiği noktada o onu bir yere ne yapar? Götürür. Ve kişi günah işlediğinde, hata işlediğinde cehalet noktası ile işlemişse Allah ona ne yapar? Tevbe etme hakkı verir. Ama kişinin ilmi nispetinde de tevbeden ne vardır? Mahrumiyeti vardır, tevbe ne yapmaz? etmez demek ki cehalet umume neymiş mağdurla etmiş ister bir peygamber olsun ister kutuplarda bir adam olsun her zamanlı değil değil tebe suresinde bir ayet var sahabere oturduğu yerde onun da uzun kulaklı her şeyi duyuyor diyor Allah ne diyor kafir oldu diye maalesef Allah'ın ayetleri ilendir peygamberi vaaylam Siz imandan sonra ne yaptınız küfre Alayı kim yaparsa yapsın, ister bir sahabe, ister Peygamber çocuğu, ister bir nakil alim, kim diniyle alay ederse ona cehalet neymiş, mazeret etti. <gülüyor> Meseleyi anladı, cehalet gitti, hâlâ doğrultusuna gidiyor. Cehalet her zaman mı mazeretmiş, Mağazalet. olur. Cehaleti gittikten sonra neymiş, ha, o yaptığında nedir, sorumludur. Ehl-i Sünnet'in itikadı nedir? Budur. Ama harici kesin hemen tekfir eder. Yani Terbe suresinde bir ayet var 5-6 civarında sen onun üminler geldiğinde yani dinleri biliriz, göster Allah'ın kelamını işitsinler. Selamı verirlerse başında verirler, ayrılırken haricilerin selam verdiğini göremezsiniz. Veyahut selam verirlerse selam hüdaya tabi olanlara der. Selamun Aleyküm de ne yapmaz? demezler, kısıtlı yapanlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tanıdığına tanımadığına、Senim、selam veriyor. Selam vermeyince karşıdakine neye anlatacaksın? Onun için, yani veyahut da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gittiğinde gelip müşrikte kafirler iman edildi diyordu.、Hı. Dini böyle mi anlatıyordu? Soruyordu, Hüseyin senin raktan kaç? Yedi. Nerede? Biri gökte, altısı yerde. Hah sen müşrik oldun mu dedi, demiyor. Ne diyor? Senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında hangisine sığınıyor? Yertekine, Yertekine o zaman yertekilere ne ihtiyacın var ki? Karşıdaki hemen ne yapıyor? İman ediyor. Eğer sen hakiki müslümansan, meseleyi anlamışsan, tevhid ediysem, karşıdakinin müşkilatını anladıysan, müşkilatını ne yapar? Gider de adam temiz bir ne yapsın? İmana sahip olsun. Onun için dinimizde ne vardır? cehalet, numumen, mazerettir. Her zamanını, değil. Herkese mi? Değil. Her, her meselede mi? Değil. Bizim akademiz budur. Ve biz had-i değil, davetçi insanlarız. Ve Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz hiç bir kavme uyarıcı göndermeden azap edeceğimizdir. Hakkı ayet? Isra. 10. Ve bu ayet-i kerimenin tefsirinde Fethette devrinde ölen dilisi. Fethet ne demek?、Yani, Tedirginlikci gelmemiş, kendisine dair ulaşmamış. Ve o krallara duymuyor. duymuyor. Ve o çocuk ölüyor. Ve o buna. Bunları tekrar edebilir misiniz? Bunları Allah Azze ve Celle fiyamette bir menek göndericek. Onlara Allah'ın emrü tutun. Onlar söz verecekler. Aynı melek onlara girin ateşe diyecek, ateşe gitmeye çalışacak, kurtulacak imtina edende ne yapacak? Bine ateşe düşecekler. Bu da o ayetin tefsirlerinden. Demek ki bizim fıtriyi olarak önce sorumlu olduğumuz neymiş? Allah'ın verdiği alet edavat ya,、yani、akıl. Ama vahiyle tanıştığımızda aklın zerre kadar ne yok, bükmüyor. Biz bir uyarıcı bir resul göndermedikçe azap edeceğiz değilim. Sen daha önce din nedir, iman nedir, kitap nedir bilmiyorsun. Biz sana öğrettik. Peki ondan öncesine ne diyorsunuz? Fetvet.、Evet, Haricilerin bir şey demesi gerekiyor. Bu ayet kime indi? Muhammed kim? Sen daha önce din nedir, iman nedir? birilerini teklif ediyorsa önce bu ayete muhatap kimse bu sözü söylüyor. Zorlar mı? Onun için Allah hepimize kayır versin. Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmaya çalıştığında insanın ayağı ne yapar?、Evet. Hayat. Haciler ilk çıktığında ne diye çıktılar? Kur'an bize、evet. yeter dedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin takerinizdir. Hala slogan aynı mı? Aynı. aynı. Ve bu haricilere İbn Abbas'ı gönderdi Ali. Gitmesiyle İbn Abbas'ın gelmesi ne yaptı? Bir oldu. Neyle hükmetti? E Allah'a şimdi bize iki şey bıraktı. Biri Kur'an ikisi Sünnet. Onlar birini aldı, birini bıraktı. Ben de öbürüyle onları ne yaptım? Halletti. Allah hepimize maftir etsin, razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Subhanakü, alhamdülillah, işte bunlar ilahimle entiskar eder.